Nitekim Şeyh Cüneyt Bagdadi rahimahullahu ta'ala üçüncü asırda yaşamıştır. Sufilerin imamlarından sayılmaktadır. Yahudi filosoflardan biri tasavvufu merak ederek Yahudiliğini ve felsefesini gizlemiş, yedi yaşında çocuğunu Şeyh Cüneyt'e götürerek, ''Efendim, şeyhim, işte bu benim oğlumdur. Zatı âlinize getirdim. Onu yetiştirin.'' demiş.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 şunu anladım. İnsanlar iki yaştan sonra çocuklarını süt ve mamadan ayırıyorlar. İki buçuk yaştan itibaren yedi yaşına kadar lokma yemeye, içmeye, elbise giymeye alıştırıyorlar. Buna süt devresi denilmektedir. Yedi yaşlarına gelince bir muallime, bir okula teslim ederler ve yahut kendileri okuturlar. Sufilerin de sütten ayrılma müddeti altı veyahut yedi senedir.